Bismillahirrahmanirrahim ee, Hayırlı günler değerli dinleyiciler İslam'dan hayatımıza ölçüler e, programımıza hoş geldiniz Bendeniz Ahmet Taş getiren Değerli misafirim e, Muhterem Nurettin Yıldız e, hocamız Onunla haftada bir İslam'dan hayata ölçüler programımızı icra ediyoruz. Bu ikinci programımız. Ee, evet, hayatımıza İslam'dan ölçüler konusunu değerlendiriyoruz, konuşuyoruz, o eksende sohbet ediyoruz. Geçtiğimiz hafta İslam bizim neyimiz olur? İslam'ın kapsama alanı, İslam ve hayatımız. Hayatımıza İslam'dan ölçüler Gerekli mi? Neden bu konuyu Konuşuyoruz? Sorusu etrafında sohbet ettik Bugün e, Biraz amentü üzerine Konuşalım diye düşünüyoruz Yani e, İslam dediğimizde hemen Aklımıza amentü Gelir. Amentü Hocama da soracağım ama Amentü kelime anlamı iman ettim demek e, İslam'ın İman esasları var, inanç esasları var. Eskiden dedelerimiz yani torunlarının ellerinden tutarlar. İlk öğrettikleri şey Amentü olurdu. Amentünün böyle Arapça bir ifadesi var. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi diye devam eden bir Arapça e, ifadesi var. Türkçesi işte inanç esasları şeklinde ifade ediliyor. Allah'a iman, meleklere kitaplara işte peygamberlere ahiret gününe diye devam eden inanç esasları var. Ya bu inanç esasları bir insanın Müslüman olmasının esasını oluşturuyor. Ya inanç esaslarında bir kopma insanın İslam'la ilişkisini e, şu veya bu şekilde etkiliyor. Onu konuşalım e, diye düşündüm. Onun çünkü hayatımıza e, yansıyan, hayatımızı biçimlendiren e, çok temel bir özelliği var. E, yani bir yerde İslam'dan hayata ölçüler meselesi de e, doğrudan e, Amentü ile bağlantılı inanç esasları ile bağlantılı Onu konuşalım istiyorum Hocamdan şöyle bir Amentü neden önemli Diye başlayarak Değerlendirelim hocam İnşallah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ala Önce şöyle bir e, Giriş yapmak istiyorum e, Genelde Bir sözleşme yapılır Protokol, işte telefon anlaşıyor, anlaşıyor, katta alıyorsun vesaire. Bilhassa devletle bağlantılı alanlarda hemen önüne bir form getiriliyor. İnce ince yazılarla yazılmış. Şurayı gösteriyor parmağıyla. İmzala buraya. Şurayı imzala diyor. Onu okumaya kalksan, onun da vakti yok, senin diyor, kalın kalın kağıtlar. Hemen bir imzalıyorsun ve... Matbu olduğu için de insan şüphelenmiyor. Herkese bunu imzalattırıyorlar muhakkak. Gibi evet öyle. Evet, evet, evet. Herkes televizyon alırken, telefon alırken, hat alırken bunu imzalattırıyorlar. Dolayısıyla kandırılmam muhakkak doğrudur. Nereye imzalacağım abi diyorsun oraya. Ona ismini de yaz diyor. Evet. Hatta noterler dikkat ederseniz... ...beyefendi şurayı imzala dediği zaman... Ee, yukarıdakileri okudun değil mi diyor evet. ee, Bir saniye içinde okumadığıma göre Yazarken gördüm seni herhalde Doğru yazmışımdır diyoruz <gülüyor> evet. Böyle yaşlı noterler dikkat ediyorum Önce bir oku diye ikaz ediyor evet. Oku diyor Oku sonra. anla neyi imzalıyorsun ee, Ama hemen oraya bir imza <gülüyor> hızlı bir şekilde Sonra fırtınalar kopuyor tabii evet. İmzaladığın şey Bedeli hep, geliyor Hep senin aleyhine oluyor evet. Şimdi Amen to dediğimiz şey çok Türkçeleştirilmiş bir ifade. Amenbü billahi o melekati Allah'a, meleklere işte o altı şeye iman ettim ifadesinin Türk halkı tarafından özetlenmiş teğimidir amenbü. Evet. İman yani, ettim kelime diye. Arapça ama biz Türkçe gibi biliyoruz. Ha. Tıpkı Bismillahirrahmanirrahim sanki besmele Türkçe der gibi. gibi. Evet, hani Bismillahirrahmanirrahim evet. besmele diyoruz ya. Evet. Elhamdülillah Rabbil Alemin'e de Hamdele diyoruz evet. Aynen onun gibi amentü iman ettim demek evet. İman esasları demek değil ama Oturmuş bir kelim evet. Çok hoş bir oturuş Güzel evet. yani amentü evet. esasları bitti evet. <gülüyor> Özü bu Şimdi şu telefon alırken Hat alırken imza gibi bir e, Amentü Okumak var Buyurduğunuz gibi biraz önce işte Çocuklara hemen İman esasları diye Bir giriş yapılıyor İslam esasları deniyor İnşallah İslam esaslarına Onlara gireceğiz inşallah. inşallah Şimdi iman esasları e, Altı Temel esas Bunlara e, bizim şu Telefon hattı alırken şurayı imzala Dendiğinde e, Çocuklarımızın da Oğlum mümin olmak için Şu altı şeyi say Der gibi söyleme var bir de ısrarla üzerinde durmamız gereken Ebu Talip bu imzayı atmadı. Evet. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e. Ebu Talip, e, Peygamber Efendimiz'in amcası. Amcası. Bir evet. de çok önemli bir Ahmet Bey. çok hoş, Benim böyle çok cari dikkatim. Ebu Bekir, Radıyallahu anh'ın Efendimiz'e sadakat ve hizmet süresi 23 senedir. Evet. Vahiyin ilk gününden son gününe kadar. Ebu Talip'inki daha uzun. 5 yaşından evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 53 yaşına kadar 40 küsür sene hizmet etti Efendimiz'e. Yani Peygamberimiz'in en çok herhalde Müslüman olmasını istediği insanlardan birisi. Neden? Mi? Çünkü onun evet. ölümü sarstı Efendimiz. Evet. Evet. İşte Taif'e gitti, hicret etme zorunda hissetti kendini. Yani Ebu Talib'in yokluğu, Çok önemliydi oldu. evet. Hatice annemiz de onun yokluğuna hüzün, hüzün yılı, yılı deniyor. Hüzün deniyor, deniyor. Evet. evet. Böyle bir insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son anında O protokolü önüne koydu Amca şunu bir imzala Gerisine ben şefaat edeceğim Meşhurdur bu ifadesi evet, evet. Atmadı imza evet. Neden Çünkü genç o dönem hiçbir müşrik imzalamadılar o kontratı Evet Körü teslim olmadılar Hatta defalarca duymuşuzdur Geliyor Muhammed ne istiyorsun bizden Şunları bir daha izah et diyor evet. Mesela İmran bin Husayn isimli birisi var. E, i̇ki maddeye itirazım var senin. Yoksa ben iman edeceğim diyor. Birincisi diyor sen diyor cihat gerektiğinde cihat etmeyen olmaz. Mümin olamaz diyorsun. Ben canımı senin içimde bugünlere getirdim diyor. Evet. Sanki İkinci, cihat ölümden Peygamber, korkarım, Ölümden de. korkuyor. Evet. İkincisi de ben malımı senin fakirlerin için toplamadım diyor. Evet. Zekat da veremem diyor. Efendimiz de Elini tutuyor onun. Böyle hani kurbanda pazarlık hı hı hı. sıkılır evet. ya. Emran diyor. Yahu zekat yok, cihat yok. Cennete neyle gireceksin sen? Diyor. <gülüyor> evet. Bu birkaç defa tekrar edilince peki Muhammed kabul ettim diyor. iman ediyor. Evet. Bu körü körüne kontratı imzalamadığını gösteriyor. Evet. Ebu Talip imzalamadı. Evet. İçeriğine baktı. Halbuki tamam yeğenim dese imandı bu. Evet. Tamam yeğenim diyecek Başka diyeceği bir şey yok yani. <gülüyor> evet. Tamam yeğenim iki kelimeyi söylemedi evet. Hani kelimeyi tevhidi uzanmasına da vakit yoktu zaten Tamam diyecek evet. O tamam ifadesi Sık iman olur. olacaktı evet. ee, Burada çok önemli bir nokta var Biz belki çocuklarımıza yavrularımıza say Hatta çok dikkatimi çekiyor Biz hoca olarak bir eve girdiğimizde ...ev sahibi hemen işte küçük kız çocuğunu getir, ...hoca amcası bak bakalım benim oğlum neler biliyor... Evet, i̇şte ...yahut annesinin bir başörtüsünü... ...ihlası koyarlar. okutur... İhlas, ...fatiha'yı Fatiha okutur... ...imanın şartlarını sayar... ...işte benim derslerden birini dinlemiş çocuk evet. söyler... ...ondan sonra annesinin başörtüsünü takarlar getirirler... ...bak hoca dedesi yakışmış değil mi... Evet. E, ...tabii bunlar ev güzel ortamında şey, güzel evet. şeyler ama... ...kulu uçağına gelince hiçbir çocuğu bana getirmiyorlar bir daha. <gülüyor> yani farz olunca... Evet. Işte ...çocukları göremiyorum evet. evlerde. Evet. Ne zaman farz değil şeytan gıdıklamıyor tabii alttan. İstediğini evet. okutuyorsun. Ashab-ı kirama, işte bu talip örneğine... ...onun için dönmek istiyorum. Özümsenmiş... ...ince puntolu maddeleri bile dikkatle okunmuş bir kağıda imza attılar. Yani tabi kağıt diyorsun ama Kağıt yok ama e yani Sen böyle anlamında oluyor. bunu söylüyorsunuz Mesela İman edeceksiniz evet. Diyince bu imanın Tamam abi dediğin gibi olsun Şeklinde bir pazarcı cümlesi olmadı Olmadı yani. evet Artık hayatın orada bitip Medine'de başlayacağını evet. Mesela hicret kavramını <Gülüyor> Mesela işte meşhur Ebu Zer Radıyallahu anhla diğer bir Bilal iki sahabi tartışıyorlar Ebu Zer'e ithamını Efendimizin hala cahiliye kalıntısı mı? Evet, evet. Çünkü iman insanları renklerine göre ayrı tutmaya veda etmeyi gerektiriyordu. Evet. Bu nedenle e, imanı şöyle ince ince puntolu harflerle yazılmış bir kontratı imzalamak değil, göklerdeki bir yıldızı izler gibi maddeleri izlenebilen bir şeye iman etmek gerekiyor. Altı esas Allah, melekler, peygamberler, kitap bunları saymak çok kolay. Evet. Bunların önce hangisini sayacaktın çok da önemli değil. Peygamberlerden önce kaderi getirmiş kaderden çok da önemli değil. Evet. Ama bir müminin ezan okunduğunda sabahleyin, ezanı duyduğunda. Ezan vaktinin geçmek üzere olduğunu yani sabah namazına kalkmazsa sabah namazının kazaya kalacağını. Saate bakarak anladığında Meleğin de yanı başında o dakikada elinde defter beklediğini hissediyorsa Ve bu melek beni yazacak diye kalkıyorsa Amentü Tübillahi ve, ve melaiketi melaiket var demektir Evet Bunun dışında inci puntolu bir kağıda imza atmış meleklere iman ediyor Ama sabah namazına kalkması gerektiği yerde o meleği görmüyor Evet ...sol tarafındaki meleğin... ...bankaya girerken onu izlediğini... ...ve banka kayıtlarını tuttuğunu... ...hissetmiyor... ...ise eğer... ...burada imansızlık var demeyelim... ...bu çok tehlikeli bir cümle... Evet. ...ben yani sözlerimin başında söyleyeyim bunu... ...küfür anlamında kullanamayız bu cümledi... Evet, ...kalp evet. Allah'a açık bir kapı... Muhakkak, evet. bir, ...herhangi birimiz... ...kalple ilgili bir şey kullanmamız doğru değil... ...başta bunu itiraf edelim... ...ama iman... ...ashab üzerinden... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in O ilk dostları üzerinden Allah'ın razı olduğu insanlar üzerinden Ölçüldüğünde Allah dostları örnek alındığında iman nedir Sorusu evet, çok evet. önemli Yani yoksa Varlığı yokluğunda haşa Kimsenin kalbine Kendi kalbimizin yani garansı Hiçbir şeyi biz burada müşahaslaştırmıyoruz evet. Ama Prensipleri konuşuyoruz yani Ama bu Aslında. prensipleri de bilmek gerekiyor Kendi hayatımızı bir anlamda Yani nerelerin doğru Nerelerin yanlış değil mi İleride bizim hesaba çekilmemizi e, Çekilmemiz neticesini doğuracağını Bilmek açısından da Bunların sınır hatlarının işaretlenmesi lazım Yoksa yani Kendi kalbimizde de bir garantimiz yok bizim Tabii yani. ki yani evet. İnşallah ...koruruz kalbimizi. Evet. Şimdi imanın bir böyle e, sayılan... ...bir, iki, üç, dört, beş, altı diye bir bölümü olur. Bir de bizim için kan durumuna gelmiş. Kılcal damarlarımıza kadar etki etmiş. Bir e, iman olur. Kılcal damarımıza kadar evet. etki etmesi nedir? Yani önümüzdeki bir internet bilgisayarda... ...internet sayfasına bakarken caiz olmayan müstehcen bir resim geldiğinde göz kapakları kılcal damarlarla hareket ediyor <gülüyor> hemen göz kapaklarını aşağı indiren sağ elde fareyi e, hareket ettirip o sayfayı geçmeyi sağlayacak şekilde hareket ettiren hissiyat işte meleklere imandır evet. vel yevmil ahir dediğimiz ahiret gününe imandır evet. ahiret gününe iman yani bu dünya bir gün çökmesi gerekiyor... ...işte ozon tabakası bozuldu... ...mecbur dünya yıkılacak... ...dolayısıyla dünya bitecek... ...cennette bir hayat başlayacak... ...buna iman etmek değil... ...ahirete iman etmek... ...bir gün hesap vermek için dirileceğim yer... Evet. ...ahiret dediğimiz o... ...çünkü o cennet cehenneme hesaptan sonra gidilecek... ...tabii... ...dolayısıyla mümin... ...altı şeye inanarak yaşar... ...imanın altı esası vardır... Dediğimiz zaman mümin secdedeyken de bankadayken de arkadaşıyla otururken de eşiyle beraberken de çocuklarıyla beraberken de balkonundan bir ağacı seyrederken de bahçesini kazarken de hep müsbet ve menfi durumlarda. Evet. Yani mesela bir annenin çocuğunu emzirdiği bir esnada. Rabbimin emaneti bu. Melekler görüyor emzirdiğimi şu anda kayıt Emzirdiğim kadar bana ecir verilecek der. İman esasları o kadına annelikten daha önce hareket ettirmiştir. Evet. Çünkü ben bunu sabah emzirdim ağlayıp durmasın der. Annelik hakkıdır bu. Evet. Ama emzirdiğim süt damlası kadar Rabbim karşılık verecek der. Artı anneliktir bu. Evet. evet İman... Evet. Artı anneliğe taşımalı bir kadını evet. yani Sadece fiziksel bir ilişki Fiziksel değil annelik ha, boyutu evet. Kadınlık boyutu evet. Aynı şekilde bir babanın Eve 100 gram peynir getirirken e, Babasın mecbur getireceksin Bu evet. babalık boyutu insanlık boyutu Rabbimin emaneti Bu peynir benim sadakam olacak deyip iyisinden ver benim yavrumun peynirini evet. Yavrum daha iyisini yesin Rabbim de bana cennette iyisini versin Ahirete iman evet. Devreye girmiş Burada çok önemli bir şeyi e, oturtmak istiyorum zannediyorum. Yani e, meleklerinden kadere, ahiret gününe, kitaplara imanımız bizim. 24 saat kılcal damarlarımıza kadar her yerde bizim hareket noktamız olmalı. Bizi dürten, hareket ettiren hissiyatımız olmalı. İman budur. Ebu Talip sözlü bir şekilde evet doğru diyorsun yeğenim ben de Allah'a iman ediyorum demedi. Kılcal damarlarını hareket ettirmeyeceğini biliyordu. Delikanlı bir şekilde de iki yüzlülük yapmak istemedi. Delikanlılığına yakıştıramadı buna Evet. Kabul etmediğini söylemek istemedi. Evet. Ebu Bekir teslim olduğunda da bütün damarları teslim olmuştu. Evet. evet. Böyle bir iman söz konusu olunca. Herhangi bir sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarım saat faizin kötülüğünü ikna etme ihtiyacı hissetmedi. hissetmedi. Bir kelime teslim oluş. Evet. Allah bunu yasaklıyor dedi. Evet, evet. Bitti. Herhangi bir sahabi kasalar dolusu bir ganimeti peygamber aleyhisselama getirirken iki tane cebine koyamadı. Evet. Niye? Melekler görüyor diye iman etmişti bir kere. Evet. Uyurken ve uyanıkken kalabalıkta ve yalnızlıkta gece ve gündüz Beraber dolaşan melekler iman ettiğimiz meleklerdir evet, evet Hocam yani Mekke dönemi Var bir malum e, Resulullah Efendimizin Son Sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatında bir de Medine dönemi var Mekke dönemi Eğitiminin genelde Bir iman esasları eğitimi olduğu Bilinir yani Allah'a iman işte varlığına iman, tevhide iman, ahirete iman, ana eksende olmak üzere bir iman esasları eğitimi. Yani o işte faiz yasaktırın şeyi... Alt yapısı. Alt yapısı böyle bir Mekke'de, Mekke'de, Mekke'de evet. oluşturuluyor. Yani bu da yani iman eğitiminin değil mi bir amentü eğitiminin bir Müslümanın şahsiyet eğitiminde, kişilik eğitiminde ...çok temel bir esas olduğunu ortaya koyuyor. Yani bir tür ruh dokusu değil mi? Böyle bir ruh dokusu oluşturuyor. Yani artık işte farklı bir insan olma oradan başlıyor gibi bakıyorum. Başlaması gerekiyor. Evet başlaması gerekiyor gibi Şimdi, bakıyorum. E, e, ona şöyle bir müsaade ederseniz izah getireyim. Yani Kur'an'ımız, Müslümanlığımız bizim... Bir, inandığımız şeyler iki, yaptığımız şeylerden oluşuyor. Evet. Yaptığımız şeylere ibadet diyoruz, ahlak diyoruz. Bunlar hep Medine eğitimidir. Evet. Medine'de geldi bunlar. bunlar. Muamelat diyoruz. Muamelat diyelim. Yani ben o ağır ilmi dinleri kullanmayayım dedim. <gülüyor> evet, güzel. Ee, i̇nandığımız şeyler, yaptığımız şeyler. Evet. İnandığımız şeyler Mekke'de öğretildi. Evet. Yapacağımız, yap, yapmamız gereken şeyler Medine'de. Evet. Yani hayatın tanzimine ilişkin Kuralları, şeylere kurallarına ilişkin olanlar Medine. Medine, evet. Medine, Medine Mektebi'nin. Kaynakları. Medine Mektebi. Evet. Şimdi bunu da e, varsayım olarak konuşmuyoruz ama. Tabii. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinin nerede indiği, hemen hemen hangi ayetin nerede indiği biliniyor. Evet. Nerede geldiği Tabii. biliniyor. 23 yıllık bir süreye yayılmış. Bunun 13 yıllık Mekke dönemine. Mekke'de inen ayetler, sureler diyoruz. Bunlar belli. Oradaki surelerin tamamına yakınının, yani Mekke'de inen surelerin tamamına yakınının konusu imandır. Hep. Evet. İman ve inanmayan eski milletlerin sorunları. Evet. Onlara inen cezalar, azaplar, evet. cennet ayetleri, cehennem ayetleri, hep Allah'a kıyamet. kıyamet sahnesi, hayatın, dünyanın gerçek yüzü, Evet. Ya, ahiretin gerçek e, varlığı. Ya, bir zihniyet dönüşümü yaşatıyor. Evet. evet. Bu oluşturulmuş, diyebiliriz ki şöyle biz en çok mesela namazı ibadet olarak biliyoruz. Şöyle vurgu Namazın e, kılınmasını inandırmaya 13 yıl harcanmış, kıldırmak için bir ayarca. Evet çok önemli, çok ilginç. Yani, evet. Dolayısıyla bizim çocuğumuzun mesela hep çocuk üzerinden örnek alalım. Evet. Herhalde hocalığımızdan kaynaklanıyor bu bizim. Ee, çocuğumuzun namazı nasıl kılacağını öğretmemiz bir saatlik bilemedim bir günlük bir iştir. Evet. Ama çocuğun sabah namazına kalkmasını hayatın doğal bir gereği, kahvaltıdan daha önemli bir gerek olarak öğretmemiz için çocuğun hele bir beş yaşında başlayıp en az 13 yaşına, 20 yaşına belki... ...gidecek kadar uzun bir zaman olması gerekiyor. Evet. Bunu da... E, ...müsaadenizle Mesela... bir örneklendirmek istiyorum. Efendimizin çok meşhur bir hadis-i şerifi vardır. Çocuğunuz 7 yaşına geldiğinde... ...ona namazı emredin diyor. Evet. 10 yaşında da... ...kılmazsa hala... ...kötek vurabilirsiniz diyor. <gülüyor> Dayak demiyorum... Çünkü hadis şerifler dayağın, dayak vurmakla ilgili öyle kurallar çiziyor ki bizim ana babalarımızın attığı dayak çeşidi yok Peygamber Aleyhisselam'da. <gülüyor> Kötek diyeceğimiz elle itme şeklinde dayak var. Evet. Çünkü hadis şerifler dayağın ölçüsünü koyuyor. Bir gün onu inşallah aile konusu Hocam, olarak benim, görüşürüz. Yani kısa bir ara vereceğiz ama bir şey var. Bizim İmam Hatip'e ilk geldiğimizde bir bize Kur'an'ı öğreten bir hocamız vardı. Sandal Hoca eski medrese hocası. O zaman henüz İslam Enstitülerinden mezun verilmemiş. Kaç yıllarından yani bahsediyorsun? 60 60-65 arası, işte 66 arası. Yani yeni yeni bizim son sınıflardayken mezunlar gelmeye başladı. Muhammed Eroğlu vesaire gibi hocalarımız. Şimdi Sandal hoca böyle bembeyaz giyinen biraz Tıknaz bir insan ama o kadar sevimli bir yüzü var Soyadı mı Ha Mustafa Sandaloğlu. Evet. Sandaloğlu diye Eski medrese hocalarından Şimdi içimizde yaramaz olan arkadaşlarımız vardı Hocanın cezası şuydu Gelirdi kulak mememizden böyle tutardı Bilirdik ki sandal hocayı kızdırdık <gülüyor> Yani dayak dediğinizde ya? Şimdi Herhalde farklı çeşitleri var. Yani Allah. bir baba, mesela kötek dediniz siz, bir baba çocuğunun kulak memesini tutunca da belki bir müeyyide değil mi? O kötek bir müeyyide yaptırım yani. O anlama gelecek. Belki başka bir yüzü Süpersiz. yüzü mesela Süper. babanın yüzü ya ya da üzüntüsü. Bak beni kırdın evladım. Değil mi? Bu da belki bir tür şeydir. Yani yaptırımdır, müeyyidedir. İyi bir babanın kaşlarını evet. çatması yeterli. Yeterli. İyi bir, evet. i̇yi bir. annenin sevgiyi azaltması en büyük ceza evet. zaten. Evet. Dövmeye evet. gerek yok anne evet. Şimdi ben ona döneyim Hı, müsaade ederseniz. Estağfurullah. Ee, şimdi benim sevgili semne buyuru 7 yaşında emredin. 10 yaşında kötek vurabilirsiniz diyor. Kime namaz kılmayan çocuğa evet, evet. kılmıyorum diyen çocuğa. Burada çok önemli bir nokta var. Bu söz Medineyi anlatıyor. Evet. Bilal'in ezani ile beraber çarşının kapanıp meside yığıldığı, kimsenin namaza itirazının olmadığı, namaz kılmayan'a kızın verilmediği, namaz kılmayan'a kafir muamelesi yapılan Medine'de. Evet. Ne diyor? Yedi yaşında başlayın diyor. Yedi, sekiz, dokuz, on. Medine'de Bilal'in yanında Peygamber Aleyhisselam'ın ashabının... namaza ısındırma süresini dört sene ayırıyor Peygamberimiz. Evet, evet. 4 yıl. Dört yıl Namazsız insan yok. Evet. Namazda hayat duruyor. İklim namaz, namaz iklimi. Iklime. Evet. Göklere bitişmiş bir Medine bu. Evet. evet. Buna rağmen. Orada dört yıl Efendimiz istiyor namaz eğitimine, öğretimi zaten biliyor çocuk. Annesinin orasını evet, görüyor. Evet, tabii ki. E bizim ezanla beraber dükkanlar kapanmaz. <gülüyor> AVM'ler sonuna kadar açık. Yani bizde namazın ezandan başka hiçbir fonksiyonu yok toplum içerisinde. Sesli fonksiyonu var, kendisi yok. Ben şöyle diyorum hocam. Bizim şimdi her namaz vaktini adeta fethetmemiz gerekiyor. Yani kendimizi sö söküp almamız lazım. Yani evet. işte o dış dünyadan. Çünkü iklim yok yani. İklim yani. yok. Dolayısıyla bizim için çocuğun namaz eğitimi belki 14 senedir. Evet. Yani evet. 25 yaşına kadar namaz kılmıyor dememek lazım çocuklar için. Eğitim devam ediyor. Evet. Belki ona da başka bir şey. Hocam yani daha ilk yaşlardan itibaren çocuğun dünyasını namaza hazırlamak değil mi? Amen tüyü o manada. Yani amen tüden gelirsek amen tüyü de çocuğa o manada kazandırmak lazım. Yani çocuk 7 yaş, 10 yaş evet dış iklim çok şey ama yani böyle namaza uygun bir iklim olmasa da en azından kendimiz öyle bir hassasiyet sahibi olmalıyız mı diye yani benim kanaatim yani bu konuyu hep iman ekseninde düşünüyoruz. Müslüman, Namaza geleceğiz ayrıca inşallah. mı? <gülüyor> yani Müslümanlar olarak biz azınlık ruhuyla yaşadığımız sürece kazanıyoruz. Evet. Devletiz, piyasa biziz deyince batıyoruz biz. Hocam bunun üzerinde duralım çok önemli evet. bir şey söylediniz. Çünkü bunu da açmak lazım. İnşallah. Yani kısa bir aradan sonra i̇nşallah. devam edelim inşallah. i̇nşallah.